أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ Musa'ya, Ben sana benimle beraber bulunmayan, sen asla sabredemezsin dememiş miydim dedi. O ale in Musa eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam bir daha benimle arkadaşlık etme. Artık benim tarafından mazur görülecek bir durumlalaştın dedi. فَأُطَلَّقَ حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ إِسْتَطَعَ مَا فَأَبَوْا أَيُّ <gülüyor> Yine birlikte gittiler. Nihayet bir şehir halkına gelip onlardan yemek istediler. Halk onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular. Hızır onu hemen doğrulttu. Musa, eğer isteseydin buna karşılık bir ücret alırdın dedi. <gülüyor> Hızır dedi ki, işte bu seninle benim aramın ayrılmasıdır. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim. اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا او دلديين جمي Denizde çalışan bir takım yoksul kimselerindi. Onu kusurlu yapmak istedim. Çünkü peşlerinde her sağlam gemiyi zorla alan bir hükümdar vardı. <gülüyor> Oğlan çocuğuna gelince, onun anası ve babası mümin kimselerdi. Çocuğun onları azgınlığa ve inkara sürüklemesinden korktuk. Rablerinin kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametli olan başka birini vermesini istedik. وأما الجدار فكان لقلامين يثمين في المدينة وكانت تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخر جائزهما رحمة من ربك. وَمَا فَعَلْتُهُ an اَمْرِي ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ O duvarsa şehirdeki iki yetim çocuğundu. Duvarın altında onlara ait bir hazine vardı. Babaları da salih bir kimseydi Rabbin onların erginlik çağlarına ulaşmalarını ve Rabbin tarafından bir rahmet olmak üzere hazinelerini çıkarmalarını istedi. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْمِ قُلْسَ أَثْلُوا 'aleykum minhu ذِكْرًا Ey Muhammed! Sana zülkarneyni sorarlar. De ki, size ondan bir hatıra okuyacağım. İnna makkanna lehu fi'l-ardi ve ataynaahu min kulli şey'in sebaba. Fe'tba'a sebaba. Gerçekten biz onu yeryüzünde büyük bir kudret sahibi kıldık ve ona ihtiyacı olan her şeyden bir yol verdik. O da batıya doğru bir yol tuttu. Hatta <Gülüyor> Eğer belağın Nihayet güneşin battığı yere varınca, onu denize batarken kara bir balçık gözesine batıyor gibi gördü. Orada bir kavim buldu. Biz, ey Zülkarneyn, onlara ya azap edersin veya onlara hakkında güzel bir yol tutarsın dedik. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نفرا وَأَمَّا مَنْ آمَنَا وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا Zülkarneyn, biz haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür. O da kendisini görülmemiş bir azaba uğratır. İman edip salih amel işleyen kimseye gelince, onun için güzel bir mükafat vardır. Ona buyruğumuzdan kolay olanı söyleyeceğiz dedi. Tüm atba sabah, hatta iba belganatlıya şamsi, ujda ha taqlu' ala qoumin, lam najgalhum min dunhasi tra. Sonra doğu tarafa bir yol tuttu. Nihayet, Güneş'in doğduğu yere ulaşınca, onu öyle bir kavmin üzerine doğar buldu ki, biz onlar için Güneş'e karşı bir siper yapmamıştık. فَذَٰلِكَ وَقَدَ اَحَقَنَا بِمَا لَدَيْهِ خُدَرًا thumma atba sabba, حَتَّى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ İşte onun işi böyleydi. Biz onun yanında bulunan her şeyi bilgimizle kuşatmıştık. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki set arasına ulaşınca onların önünde neredeyse hiçbir söz anlamayan bir kavim buldu. قالوا onlar ey zülkarneyn gerçekten yecüz ve mehcüç yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar bizimle onların arasına bir set yapmana karşılık sana bir vergi verelim mi dediler قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا حتى zülkarneyn dedi ki Rabbimin beni içinde bulundurduğu şey daha hayırlıdır siz bana insan gücüyle yardım edin de sizinle onların arasına sağlam bir engel yapayım siz bana demir kütleleri getirin nihayet İki dağın arasını aynı seviyeye getirince zülkarneyn, körükleyin dedi. Sonra onu bir ateş haline koyunca, bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim dedi. Artık mevcut ve mevcut onu ne aşabildiler ne de delebildiler. Zülkarneyn dedi ki, bu Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin kıyamet vaadi geldiği zaman, onu yerle bir edecektir. Rabbimin vaadi ise gerçektir. Ve terkna ba'dhum yawma idin yamuju fi ba'd'in wa nufikha fis Biz o gün insanları birbirine girip dalgalanır halde bırakırız. Sura üfürülünce de onların hepsini bir araya toplarız. Ve aradna cehenneme yawma idin lil biz o gün cehennemi inkar edenlere açıkça gösteririz. Ellezine kanat fi zikri ve kanu la Onların gözleri benim ayetlerime karşı bir perde içindeydi. Onlar Kur'an'ı dinlemeye de tahammül edemiyorlardı. اَفَحَسِبَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنْ يَتَّخِذُوا عِبَاد۪ي duni دُون۪ي اَوْلِيَا اِنَّا اَعْتَدَنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِر۪ينَ Yoksa inkar edenler beni bırakıp da kullarımı dostlar edinmelerinin kendilerine fayda sağlayacağını mı sandılar? Şüphesiz ki biz, cehennemi kafirler için bir konak olarak hazırladık. De ki, amelleri yönünden, en çok zarara uğrayanları size haber vereyim mi? Onların dünya hayatındaki çalışmaları boşa gitmiştir. Oysa onlar, kendilerinin güzel bir iş yaptıklarını sanıyorlardı. Hulâ'ikellezîne keferû bi âyâti rabbihim ve liqâ'ihî fe habitas a'mâluhum felâ nukîmu lehum yevmel qiyâmeti veznâ. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkar eden kimselerdi. Bu yüzden onların amelleri boşa gitmiştir. Biz kıyamet günü onlara hiçbir değer vermeyeceğiz. Dalika cezaohum cehennemu bima keferu vettahadû ayati ve rusulihuzvâ işte onların cezaları cehennemdir. Çünkü onlar, inkâr etmişler, ayetlerimi ve peygamberlerimi alaya almışlardı. <gülüyor> İman edip salih amel işleyenlere gelince, Firdevs cennetleri de onlar için konak olmuştur. Onlar orada ebedi olarak kalacaklar ve oradan hiç ayrılmak istemeyeceklerdir. Kul lev kana'l bahru midadan qabla rabbi ji'na Ey Muhammed beki Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar denizi daha yardım için getirsek, Rabbimin sözleri bitmeden önce denizler tükenirdi. Bul اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوْحَا اِلَيَّ اَنَّمَا اِلَاهُكُمْ اِلَاهُ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Yalnız bana sizin ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Her kim Rabbine kavuşmak istiyorsa salih amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak koşmasın. Meryem Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 98 ayettir. Surenin bir bölümünde Meryem'in Hz. İsa'yı doğurmasından söz edildiği için bu adı almıştır. Bundan başka sure içerisinde Zekeriya, Yahya, İbrahim, Musa, İsmail ve İdris peygamberlere de yer verilmekte, sonra da kıyamet ve ahiretten söz edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim KURU RAHMETI RABBIKA ABDEHU ZEKERİYA ÇAFA YA AYN SA BU RABBININ KULU ZEKERİYA'YA OLAN RAHMETİNİ ANMADIR İDNADE RABBEHU NİDA EN HAFİYE KALE RABBI henel başta su şey biriye hani zekerya Rabbine niyaz etmişti o şöyle demişti Ey Rabbim gerçekten benim kemiklerim zayıfladı başım ihtiyarlık aleviyle tutuşup ağırdı Ey Rabbim sana yalvarmakla hiçbir zaman bedbaht olup mahrum kalmadım. Wa inni imra'ati min ali Doğrusu ben Kendimden sonra yerime geçecek yakınlarımın, asi olmalarından korkuyorum. Benim karım da kısırdır. Sen bana, kendi tarafından yerime geçecek bir oğul ihsan et. O bana ve Yakub oğullarına varis olsun. Sen onu rızana layık kıl. Ya Zekeriya in. "نا نبشرك بغلام نسمه Allah, ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir erkek çocuk müjdeliyoruz. Bu adı daha önce hiç kimseye vermedik dedi. قال رب أننا يكون لي غلام وكانت وقد من الكبر ey Rabbim, benim nasıl bir oğlum olabilir? Benim karım kısırdır. Bense ihtiyarlığın son haddine ulaştım dedi. قَالَكَ ذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّهَيْنُ وَقَدْ خَلَقَتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا Allah buyurdu ki, bu böyledir. Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen de hiçbir şey değilken, seni de yaratmıştım dedi. قَالَ رَبِّ جَعَلْ لِي اَيَهْ oye tu tu elminlin seviye zekeriya Ey Rabbim bana çocuğum olacağına dair bir işaret ver dedi Allah senin işaretin saa sağlam olduğun halde üç gün üç gece insanlarla konuşamamandır, dedi خَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأُوْحَىٰ إلَيْهِمْ زكريا, karşısına çıkıp sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye onlara işaret etti. Ya Yahya, xudl Kitabı bıquweti ve ateynahu fıkm sabiyya, وحنانم من لدننا وذكاؤه وكانت Yahya dünyaya gelince biz ona, ey Yahya, Kitabı kuvvetle tut dedik ve daha çocukken ona hikmet verdik. Tarafımızdan ona bir kalp yumuşaklığı ve temizlik verdik. O, kötülükten sakınan bir kişi oldu. O, anasına ve babasına karşı da iyi davranıyordu. Zorba ve isyankar değildi. Doğduğu günde, öleceği günde, diri olarak kabrinden kaldırılacağı günde ona selam olsun. Özür fil Kitabı Nuriyeyi din tabbet min ahlıla mekaney şartiya. Ey Muhammed, sen kitapta Meryem'i dağ. Hani o ailesinden ayrılıp. Mescid'in doğu tarafında bir yere çekilmişti. Ve tedahodet ileyha ruhana Onların önüne de bir perde çekmişti. Biz ona Cebrail'i gönderdik. O da Meryem'e tam bir insan şeklinde göründü. قَالَتْ اِنِّي اَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ ona, eğer Allah'tan korkan biriysen, ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım dedi. قَالَ اِنَّمَا اَنَ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا Cebrail, ben sadece sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak için Rabbinin gönderdiği bir elçiyim, dedi. Meryem, benim nasıl oğlum olabilir? Bana hiçbir insan dokunmadı ve ben kötü bir kadında değilim, dedi. قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ Cebrail dedi ki, Bu böyledir. Rabbin, O bana kolaydır. Onu insanlara bir mucize, ve tarafımızdan bir rahmet kılmak için böyle yapacağız. Zaten bu ezelde takdir edilmiş bir iştir buyurdum. Ve <gülüyor> hamlethü fen tebedet bihî mekânen kasıyâ Ehel me khawbu ila mansiya Meryem ona hamile kaldı ve onunla insanlardan uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine getirdi. Meryem keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim dedi. Panadaha min tahtaha Cebrail az aşasından kendisine şöyle seslendi Üzülme Rabbin senin alt tarafındaki çocuğu şerefli bir kimse yapmıştır. Kurma ağacını kendine doğru silkere üzerine olmuş taze hurma dökülsün. Fakul ve şrbi ve qarbi aynan, fain ma tayinna min al-bashir <gülüyor> ahdan. Fakul, inni nazar tul-rahmani cama. فَقُولِي اِنِّي نَذَرْتُ لِلْرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْ Ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan herhangi bir kimse görürsen, ben Rahman olan Allah için bir oruç adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدَ جِئْتِ شَيْءًا فَرِيَّا يَا اُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيَّا Meryem onu taşıyarak kavmine getirdi. Onlar dediler ki, Ey Meryem! Doğrusu sen görülmemiş bir şey yapmışsın. Ey Harun'un kız kardeşi! Senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi. <gülüyor> Meryem konuşmaları için çocuğa işaret etti. Onlar, ''Biz beşikteki çocuklar nasıl konuşabiliriz?'' dediler. ''Qâle inni abdullahi âtâniyel kitâbe ve ce'alani nebiyyâ ve ce'alani mübâreken aynama kuntu ve evsâni bil ve zekâti mâ dumtuhayyâ.'' Çocuk dedi ki, ''Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi.'' Ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, beni hayırlı kıldı. Hayatta olduğun sürece, bana namaz kılmayı ve zekat vermeyi emretti. <Sessizlik> beni anneme itaatkâr kıldı. Beni bedvah bir zorba yapmadı. Ve selamü alayhi yoma olüttu ve yoma ömüt ve Doğduğum günde, öleceğim günde, diri olarak kabrimden kaldırılacağım günde bana selam olsun. Zalik ayesa binu muyya maqoul alhakti ladi fihim taun. İşte hakkında ihtilafa düştükleri Meryem oğlu İsa Allah kelamına göre budur. Ma kana lillahi en yastahiz min qada Allah'ın çocuk edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir yücedir O bir şeyin olmasına hükmederse ona sadece ol der o da hemen olu verir Va rabbi ve rabbukum fa'buduhu İsa kamine şüphesiz ki Allah benim de Rabbim sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur, dedi. <gülüyor> Hristiyan ve Yahudi grupları kendi aralarında, İsa hakkında ihtilafa düştüler. Artık büyük bir günün görülecek dehşetinden dolayı, vay inkar edenlerin haline Esmi' ve fi mubin Onlar bize gelecekleri gün ne güzel işletirler ve ne güzel görürler ama o zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Ey Muhammed! Onları pişmanlık duyacakları hasret günüyle korkut. O gün her iş bitirilmiş olacaktır. Oysa onlar hala gaflet içindedirler ve onlar buna inanmazlar. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا Şüphesiz ki, yeryüzüne ve üzerinde bulunanlara yalnız biz varis olacağız. Onlar mutlaka bize döndürüleceklerdir. وَذْكُرْ fil الْكِتَابِ İbrahim, اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيَّا Ey Muhammed, kitapta İbrahim'i de an. Şüphesiz ki o çok doğru bir peygamberdi. İl qāla li-abīhi yā abat limā taʿbudu mā la yasmaʿu wa lā yubaṣṣiru wa lā yughnī ʿanka shayʾa. Yā ebet inni qad jaa'ani min al-ilmi ma lam ya'tik fa Hani İbrahim babasına şöyle demişti Ey babacığım işitmeyen görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun Ey babacığım Şüphesiz ki bana sana gelmeyen bir bilgi geldi. Sen de bana tabi ol ki seni doğru bir yola götüreyim. Ya abet la ta'bdil shaytan, in shaytan kanil rahman a'ciya ebati inni akhafu an yamassaka şeytana tapma çünkü şeytan rahman olan Allah'a çok asi olmuştur Babacığım, ben gerçekten sana rahman tarafından bir azabın dokunmasından ve böylece şeytanın dostu olmandan korkuyorum. O la'iragibun an ta'an ilahati yabrahim la illem tenteh l'erjuman nak wahjurni maliya Babası ey İbrahim sen benim ilahlarımdan yüzünü çeviriyorsun. Eğer bundan vazgeçmezsen An dolsun ki seni taşa tutarım. Haydi, beni uzun bir süre bırak git dedi. قال selamun aleyke seestegfiru leke rabbi innehu ka nebih وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَاءً لَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا İbrahim de şöyle cevap verdi. Sana selam olsun. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. İşte sizden de Allah'tan başka taptıklarınızdan da ayrılıyorum. Ben yalnız Rabbime dua ediyorum. Umulur ki Rabbime dua etmekle bedbaht olup mahrum kalmam. Belem i'tazlehum ve ma ya'budun min dunillahi ve habana lehu ishaqa ve ya'quba ve kulla en Onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından ayrılınca, biz ona İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u bahşettik. Onların hepsini de peygamber yaptık. Biz onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onların dillerde üstün bir övgüyle anılmalarını sağladık. Vadkür fi al Ey Muhammed, kitapta Musa idaan. Şüphesiz ki o ihlaslı bir kimseydi ve tarafımızdan kitap verilerek gönderilmiş bir peygamberdi. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبَنَاهُ نَجِيَّا Biz Musa'ya Turda'nın sağ tarafından seslendik ve onu gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık. وَوَهَبَنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا اَخْوَاهُ هَارُونَ نَبِيَّا Rahmetimizden dolayı kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak ona bağışladık. Wa zkur İsmail innehu kana ve kana ve kana ve ve kana Kitapta İsmail'i dağın. Şüphesiz ki o sözünde doğru olan bir kimseydi ve tarafımızdan gönderilmiş bir peygamberdi. İsmail kavmine namaz kılmayı ve zekat vermeyi emrediyordu. O Rabbinin yanında rızaya kavuşmuştu. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اَدَرْئِسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا ve rapağnâhu Kitapta İdris'i de an. Şüphesiz ki o çok doğru bir peygamberdi. Biz onu yüce bir yere yükselttik. Hulâ. اِذِ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم İfade ettiğimiz Allah'ın ve tanrısıdır. İşte bütün bunlar, Adem'in Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin neslinden, İbrahim'in İsrail lakabıyla anılan Yakub'un ve kendilerine doğru yolu gösterip seçtiğimiz kimselerin neslinden olup, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerdendir. Onlara Rahman olan Allah'ın ayetleri okunduğu zaman, ağlayarak secdeye kapanırlardı. Onlardan sonra yerlerine namazı terk eden ve şehevi arzularına uyan bir nesil geldi. İşte onlar, Yakında azgınlıklarının cezasını göreceklerdir. İlla mantaba ve ve salihan, ve la Ancak tövbe edenlere, inanıp salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennete girecekler ve onlara hiçbir haksızlık yapılmayacaktır. Cenneti adn'in ki vaat Rahman'ın kana Rahman'ın kullarına görmedikleri halde vaat ettiği adn cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi yerine gelecektir. La yesma'un fiha lagwan illa salaman wa lahum rizquhum fiha bukrataw Onlar orada boş söz değil yalnız selam işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır. Tilkal jannatu llatī nuristu min 'ibādinā man kānat taqiyā işte kullarımızdan takva sahibi olanları varis kılacağımız cennet budur. Cebrail Muhammed'e şöyle dedi. Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında bulunan her şey onundur. Rabbin asla unutkan değildir. Bu semavati vel ardı ve O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin Rabbidir. Öyleyse ona kulluk et ve ona kullukta sabırlı ol. Sen hiç onun ismini taşıyan birini biliyor musun? Mu'ayyqulu'l-Insanu aida mametul-sofa uhraju-hiya, awa la insanu İnsan. Ben öldüğüm zaman mı tekrar diri olarak kabrimden çıkarılacağım diyor. O insan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yarattığımızı düşünmüyor mu? Rabbine and olsun ki, biz onları ve uydukları şeytanları mutlaka bir araya toplayacağız. Sonra onları cehennemin etrafında dizüstü hazır bulunduracağız. Sonra her toplumun içinden Rahman olan Allah'a en çok karşı gelip isyan edenleri ayıracağız. ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ Sonra biz, elbette cehenneme girmeye en layık olan kimseleri daha iyi biliriz. وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْنَا مَقَضِيَّا Sizden, Cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu Rabbinin yerine getirmeyi üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra biz kötülükten sakınanları kurtarır, zalimleri de orada dizüstü çökmüş bir halde bırakırız. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَيُّ الْفَر۪يقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَاَحْسَنُ نَبِيَّا Ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman kafirler iman edenlere ''Bu iki gruptan hangisinin makamı daha iyi ve meclisi daha güzeldir?'' dediler. ''Ve kem ehlekna min ve ''Biz onlardan önce nice nesiller helak ettik ki onlar varlıkça ve gösterişçe daha üstündüler.'' ''Qul men kâne fizzalâleti felyemdude lehu meddâ.'' De ki, sapıklık içinde olan kimseye, Rahman ne kadar mühlet verirse versin, nihayet kendilerine vaat edilen azabı, veya kıyameti gördükleri zaman kimin yerinin daha kötü ve taraftarlarının daha zayıf olduğunu bileceklerdir. Ve Yezidullahı Ladinet dohudâ, walbaqiyyatusalihatuxayirun ardabbikathawabu, uuxayirum narda. Allah doğru yola gelenlerin hidayetini arttırır. baki kalacak salih ameller. Rabbinin yanında hem sevap bakımından daha hayırlıdır, hem de sonuç bakımından daha hayırlıdır. Efər aytel ladi kethar bi Ey Muhammed, ayetlerimizi inkar edip bana ahirette mal ve çocuk verilecek diyen kimseyi gördün mü? O gaybımı mı bildi yoksa Rahman olan Allah katından bir söz mü aldı? سنكتب ما يقول ونمد Hayır biz onun söylediklerini yazacağız ve kendisi için azabı uzattıkça uzatacağız. Onun söylediği mal ve evladına biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecektir. Onlar kendilerine güç ve şeref kaynağı olsunlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Kella satfırı on b ibadetlerim ve konun onlarmı zıdda. Hayır, ilahları onların tapmalarını inkar edecekler ve kendilerine düşman olacaklardır. Alam tıra anna? O selen şaytın kafirin teuzuhum az. Görmedim mi ki? Biz şeytanları kâfirlerin üzerine gönderdik. Onları günaha kışkırttıkça kışkırtıyorlar. Fala ta'ajal aleyhim, inna manud luhum ad. Öyleyse onlar aleyhine azap istemekte acele etme. Biz onların günlerini saydıkça sayıyoruz. Yaumenehshurul muttaqin ila al-Rahman wa biz kıyamet günü takva sahiplerini heyet halinde Rahman'ın huzuruna toplarız. Bu nasuul mujrimine ila jannah ma urda. Günahkarları da susuz olarak cehenneme süreriz. La yemlukun al-shafaat illa man ittahud an ahda. Rahman olan Allah katında söz almış olan kimselerden başkaları, şefaat hakkına sahip olamazlar. <gülüyor> kafirler, Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Ey kafirler, Andolsun olsun ki siz ortaya çok kötü bir şey attınız. Tekâdu's semâwâtu yetefattarnu minhu ve tenşaqku'l ardü ve tahirru'l cibâlu hadâ ente li'r rahmâni veledâ ve mâ yanbagî li'r onlar rahmana çocuk isnadettiler diye neredeyse gökler çatlayacak yer yarılacak ve dağlar yıkılıp çökecekti. Oysa Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz. İn kullu men fis semavati vel ardi illa atirrahmani abda. Göklerde ve yerde bulunan herkes ancak Rahman'a kul olarak gelecektir. Leqada ehsahum ve adda. An dolsun ki Allah onları ilmiyle kuşatmış ve hepsini teker teker saymıştır. Kıyamet günü de onların her biri Allah'ın huzuruna tek başına gelecektir.